Yazmalı gelin yazma yazmalı gelin yazma yazmalı kulaktan sesin böyle olur ben 6 saattir buradayım farkında mısınız bilmiyorum ne kadardır gelin, gözler sürmeli başlamış bile yazma, yazmalı gelin gözler sürmeli gelin daha sen arma adımı yazmalı gelin adımı yazmalı gelin dağadaşa smana adımı yazmalı gelin adımı yazmalı gelin Yazmalı gelin yazmana, bir bahar bir yazmana Yazmalı gelin yazmana, bir bahar bir yazmana Aşkından deli oldum, gel bunca nazmana Aşkından deli oldum, gel Yazmalı, yazmalı, yazmana yazmalı gel yine türküsüdür bu Se xarsem, kırkolum kanatım, kırkolum kanatım. <gülüyor> <gülüyor> Malı gelin yazmene, bir bahar bir yazmene, aşk odan deli o. Gelelim bakun cana zmana, aşk odan deli oldum. Gelelim bakun cana zmana, yazmalı gelin yazmene, yazmene. Gel, yaz yaz Gece yürüyüşü, İbrahim Paşa. Peki farkında mısınız? 6 saattir ben buradayım. Normalde 4 saattir gitmem gerekiyordu. 4 saat mesai yapmış bulunuyorum. Amik cümle biraz Klasik bir radyocu cümlesi olacak ama Başka yolu yok bunun Sanıyorum birkaç hafta oluyor Gazetelerde bir haber var idi Görmüş Olmalı mısınız Şöyleydi haber Londra'ya giriş Artık ücretli. Evet. Londra trafiğine çözüm bulmak umuduyla Londra'ya araç girişi Şubat ayının başından itibaren olsa gerek ücretli hale getirildi. Bu haber bence çok önemli, çok manidar bir haber. Gerçi gazetelerde benim gördüğüm çünkü böyle bazı haberlerin peşine düşüyorum ben kendimce. Bu gece de bir örneğini verdiğim üzere. Bu haber çok önemli bir haberdi şimdi. Çok önemli bir haber diye sorarsanız. Yaşadığımız dünyadaki haritaların birçoğuyla oynayan, çok haritaları değiştiren, yeni sınırlar, yeni haritalar çizdirten kafa Londra kafasıdır. Şimdi millete neyi nasıl yapması gerektiği noktasında akıl veren, milyonlarca insanın hayatıyla oynayan, milyonlarca insana senin aklın ermez o işlere, benim aklım erer. Pozları takınan, Londra'nın, Londralının kendi sorununu dahi çözemediği Evet trafiğin bu noktaya geleceğini göremediği çözemediği sadece bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla böyle garip ancak üçüncü dünya ülkelerinde rastlanabilecek işte otomobille yani ara, araçların trafiğe çıkmasını caydırabilmek amacıyla Londra'ya araç girişini ücretli hale getirerek böyle sınırlı çözümler bulabilen Londra, Londra kafası aynı kendi trafiği gibi işte dünyada milletleri de kilitlemiş durumda. Şimdi hatırlayın kelimeleri, cümleleri hatırlayın sürekli duyduğunuz. Bu basın toplantılarında uzman sıfatıyla televizyon ekranlarında işte real durumu görmek lazım. Rasyonel davranmak lazım. Akıllı, mantıklı davranmak lazım. Şimdi sanıyorum bir bakkal bunu hesaplayabilir. Evet, bir bakkal Küçük bir hesap makinesi ve bakkal defteri yardımıyla bu işi yapabilir. Burada bakkalları küçümsemiyorum. Aksine bakkallara iltifat ediyorum. Siz de İngiltere'yi yönetebilirsiniz diyorum. Her gün trafiğe çıkan araç sayısını ve Yolların kapasitesini göz önünde bulundurduğunuzda, yeni yapılan yolları da hesaba kattığınızda, onu şunu da hesaba katmalısınız, her tarafa yol yapamazsınız. Trafiğin ne zaman felç olacağını, yani o kentin ne zaman iflas edeceğini bulmanız, çok da zor olmaz. Peki bunu görmek, hesaplamak, bakın hesaplamak çok kolay olmasına rağmen bu noktaya niye geldi? Niye buna dikkat edilmedi? Zamanında gerekli tedbirler alınmadı. Öyle Akıl davranalım, rasyonel davranalım, duygusal davranmayalım. Rakamları, gerçekleri göz önünde bulunduralım. Dikkat edilen, önem verilen şey neydi? Çok basit bir cevap var biliyorsunuz. Onlar sadece sattıkları arabaya baktılar. Araba satarak ceplerine giren paraya baktılar. Sadece ne kadar kazandıklarına baktılar. Ama kendileri bir şey kazanırken... Bunun sonucunun nasıl biriktiğini, sonunda nasıl bir sorun olarak hem kendi hayatlarını hem de bütün insanların hayatını nasıl felç edeceğini görmezlikten geldiler. Şimdi mesela birçoğumuz, özellikle İstanbul trafiğinde yaşayanlar ya da büyük şehirlerde trafik sorunu yaşayanlar, Şöyle zannediyorlardır, hani bir de bu aşağılık kompleksi vardır ya, Abi, hani bir trafik sorunu bile halledemediler. Yani şöyle zannederler, trafik sorunu 3. Dünya ülkelerinin sorunudur. Yani kafası basmayan milletlerin sorunudur, planlaması olmayan milletlerin sorunudur. Ama modern kentlerde trafik sorunu yoktur. Gerçekten öyle mi? Sadece şu kadar küçük bir sır vereyim size, şayet internetle aranız iyiyse mesela arama motorlarında trafik veya trafik sorunu yazarak dünyanın önemli kentlerinde ve evet size göre çok modern, çağdaş, planlanmış, sokakları tertemiz o kentlerde trafik sorununun ve trafik sorununu gidermek niyetiyle <gülüyor> Evet, trafik sorununu gidermek niyetiyle ortaya konulan projelerin ki birçoğu çok komik. <gülüyor> Bak balasınız onlara. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Los Angeles'ta ee, şayet arabanızın sağ koltuğunda birisi varsa mesela o emniyet şeydi var ya orayı kullanabiliyorsunuz bununla ama hedeflenen ne? Yani arabaların herkesin arabalarda tek başına yolculuk etmek yerine mümkün mertebe e, insan taşımacılığında araçlardan daha fazla istifade edebilmek. Vesaire vesaire. Evet bunları da göreceksiniz. Millete rasyonel olmak, planlı olmak, şöyle olmak, böyle olmak diye akıl verenlerin nasıl böyle eninde sonunda iflas ettiklerini, akıllarının buna yetmediğini. Mesela şöyle düşünün. Siz... Her gün trafikte kaç saatinizi geçiriyorsanız Siz trafikte o kadar saat geçirirken Yani trafik sıkışıkken, Bu ne demek? Beklediğiniz yerde benzin yakıyorsunuz demek Beklediğiniz yerde benzin yakarken Benzin daha çok satılıyor demek Benzin daha çok satıldığında Benzin satanlar daha çok para kazanıyor demek Ve benzin daha çok satan insanların ve benzin satarak daha çok para kazanan insanların Sizin trafikte kalmanız, yıpranmanız, psikolojik olarak madden, bedenen yıpranmanızın hiç ama hiç umurlarında olmadığı Evet, hümanist dünyada, insan merkezi dünyada böyle bir sorunları olmadığı, bunu dert edinmedikleri Çok mu acı? böyle yani sizi düşünenlerin, işte düşünceli olmak gerektiğini söyleyenlerin akıllarının nereye yettiğini görebilmeniz açısından Şubat 2003 itibariyle Londra trafiğindeki uygulama bence çok ibretliktir. Londra'lının kafasının sadece Ortadoğu'yu tıkamadığını ...kendi başkentini de felş ettiğini görmek açısından. Eee nasıl çözecekler? Mesela şöyle İstanbul'a bakarken nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz trafik sorununu? Küçük bir yapıcı vereyim. Fakir ülkelerde böyle bir sorun yok. İsterseniz bu gecelik de bu kadar olsun Zaten nasip olursa Bundan sonra Her cuma gecesi 23'te burada bu mikrofon karşısında Atacağım Yeterli mi? Geçsin bari Bana eşlik edenlere teşekkür ediyorum Umarım iyi bir gece Geçirmişlerdir görüşmek ümidiyle diyelim. İstanbul'dan herkese hayırlı sabahlar dileyelim. Ne diyelim? Hayırlı sabahlar dileyelim. Herkese hayırlı sabahlar. خدتني بدني دنيي الصباقت قد ومن يومها يا أمي مدري شو بني مدري شو بني مدري شو بني مدري شو بني bir günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anneannem. Rüyalarında senin ne kıyamet kopuyor ne de bir gül düşüyor dalından. Sen böyle istersin. Bilirim. Gülümseyerek anneannem. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara ne de Orta Doğu bir gür bahçesi oluyor. Yine de iyi günler ileride anne anne. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülme anne anne. Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Hı? Ne dersin? Kasada da muzaffer durur gülümseyerek Yok yok olur Dandi Popcorn ve kalbe çorba satarız Kahrolsun Amerika deriz sonra Kahrolsun Fransa Çin ve Manchuria Kahrolsun. Biz böyle deyince Devri daim düzeniyle dönen dünya Mançurya da kahrolur, niye kahrolacaksın? Anneanne Mücmin anne. baş ağrılarım artıyor İşte yaşamak bu deyip dostlar Müttefiklere gülümsetildi Anneanne Ah anneanne anne. Çıkış yok Ve bu tereket Rahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele Yüreğimiz bölüştürülemez İyi günler ileride Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte Güzeldi anne anne Şimdi ekmek dile gelse Boğazımızdan geçişini ortamdığını söylerdi İyi günler ileride anne İyi günler ilerdi İyi günler ileride Gece yürüyüşü İbrahim Paşa'lı <Gülüyor> 1938 Mart'ında insanlar Hitler'in Avusturya'ya verdiği ultimatomu radyodan duydular. Kısa bir süre sonra Hitler Fransa'ya girdiğinde 1940 yılının 13 Mayıs günü, Churchill'in size kan, ısrar, gözyaşı ve terden başka bir şey vaat etmiyorum dediği tarihi konuşmasını da radyodan dinlediler. 7 Aralık 1941 pazar günü bütün dünya Japonların Pearl Harbor'u bombaladığını yine radyodan duydu. O sırada Churchill öyle uykusundaydı ve uyandırıldığında yanındakilere beni bunun için mi uyandırdınız diyerek kızmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda askerler Marlene Vitry'in şarkılarıyla moral buluyorlardı. Mütçifikler de, maziler de, radyodan onun şarkılarını dinliyorlardı. Marlene Marlene 1974'te başlayan Kıbrıs Harekatı'nı bütün Türkiye radyolarından öğrendi. Herkes yıllarca ajansı bekledi radyolarının başında. Saat beşe yirmi kala başlayan çocuk bahçesini bekleyerek büyüdü bugünün büyükleri. Seyir hidrografi ve oşanografi dairesi yıllarca uyardı denizcileri. Arkası yarınlar hiç bitmedi, hep beklendi. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedi. Bugünlere böyle kendim. Ve bugün Türkiye'de bir radyo sadece yeni çıkan şarkıları yayınlama kolaylığına düşmeden aynı şeyleri duymaktan sıkılanlara eski yeni demeden doğu batı ayırmadan dünyanın sesini duyurmaya çalışıyor. radyoların üstünde isimlerini okuduğumuz birçok şehirden, İstanbul'dan, Kahire'den, Roma'dan, Kazaplanka'dan, Paris'ten, Şam'dan, New York'tan, Saraybosna'dan, Atina'dan ve Mekke'den sesler duyurmaya çalışan bir radyo, Marmara'yı tanıdınız, iyi şeyler duymak istersiniz.